Bismillah, elhamdülillahi, vahde ve salatu ve selamu ina amem la nebi yebade vebaat Kaldığımız yerden devam edelim. Errabiyu, dördüncü alıştırma Ma manel kelimatil atiyeti Gelen cümleler gelen kelimelerin manası nedir? Bu üç tane kelimenin manasını Arapça yazacağız. Ettinu manahu nokta nokta nokta Eade manahu nokta nokta du manası nokta nokta. Zaten parçada geçmişti. Onları yazacağız buraya. T'in, A'de ve Elceddu'nun manası nedir? Bir arabiyeti. Uktubi, uktubu ya ihvan. Ekra'il misale. Elhamis, beşinci alıştırma. Misale oku. Thumme ekmil min ala gırarihi. Sonra gelen şeyleri onun benzeri üzere tamamla. Kemale erdir. Asimet-ü El-Hurtûm'u Sudanın başkenti El-Khârtûm'dur. Hurtûm dedim ben de. <gülüyor> ya öyle bir şey yaptınız ki Mahalle vasfası kurdunuz ki üzerimde Hurtûm <gülüyor> diye ben de. Yine Hurtûm diye yazmışlar. ne yazdığını bilmiyorum ben de, yani. de. de El-Khârtûm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ki doğrusu <da> öyle. <gülüyor> evet. Suudan'ın başkenti Khartum'dur. Bu örneğin benzer üzere aşağıdakileri tamamlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> nokta nokta el Iraki nokta nokta. Asim Er-İraqi Bağdat gibi. Diğerlerinde inşallah bu münveri üzere yazın doldurun. El-Mümleketil Arabiyeti Saudiyeti nokta nokta. Biraz araştırırsınız inşallah nokta nokta elli Yemeni nokta nokta sana bu nasıl yazılıyor? Mısır'a Mısır'a <gülüyor> Sat'nun Ayn sat Mısır'a yani Irak'ın başkenti şurasıdır Suudi Arabistan memleketinin başkenti şurasıdır Yemen'in başkenti şurasıdır Mısır'ın başkenti şurasıdır diyeceğiz Yemen'in başkenti Diğerlerini bulursunuz ya Yemen'in başkenti Sana şehridir. Sana. a, Sad'ın ayn. San a. Sonra sosu şey var mı? Çekirdeği var mı? Yok. San a. Okuyayın emsilete. Misalleri oku. Sin mektubul cümlelere atiyeten müsamilen fiil-i taaccüb. Evet önemli bir kaide. Misal okuduktan sonra fiili taaccübü kullanarak gelen cümleleri yaz. Fiili taaccüb. Taaccüb biliyorsunuz hayret etme, şaşırma, şaşkınlık ifadesi. Acayipleme, garipleme e, manasına gelir. Fiili taaccüb mazi fiil gibi, muzari fiil gibi, mastar gibi, isim zaman, isim mekan gibi, isim fail gibi. Emsile'nin 24 sigasından ikisidir. Biz burada bu fiil tacibun birinci sigasını göreceğiz. Bunun iki sigası var. Bir, ma ef alehu, ikincisi ve ef il bi. Ef il bi. Biz sadece burada ma ef alehu'yu göreceğiz. Ma ef alehu. Bu kalıp üzere gider. Mesela hader raculu tavilun. Bu adam uzundur, uzun boyludur. Bu adam ne de uzun boyludur değil. Tacib ifadeden kalıp ise ma etvele hader racüledir. ma etvele hader racüle. Yani bu adam ne de uzun boyludur. Buradaki racül etvelenin ne soruyor? Şurada fethalenmiş. Etvelenin değil. ma'nın evet. mefkulün bihi. Tamam. Evet. Evet. Ecmelenin şey veya efalenin veya etvalenin Yani fiildir o, Fiilin mef'ulün bihi. Söyleyeceğim onu. Şimdi söyleyeyim orada yazın hemen. Olayım. Ma etvale hader racüle'nin irabını söyleyelim. Ma müptedadır. Ma müpteda. Etvele hader racüle komple haberdir. Komple haber. Cümle yani. Haber cümle olarak geldi. Şimdi bu cümleyi haber olarak gelen cümleyi de irdeleyelim. Etvele fiildir. Fiil kalıbından gelir. Tercüme edildiği zaman bu isim olur. Fiilin faili müstetirdir. Maya raci hüve zamiridir. Fiilin faili müstetir zamiridir. Maya raci hüve zamiridir. Hüve zamiridir. Hâzih-i seyyâreti ise ecmene fiilinin veya etvale fiilinin mef'ulü bi'hidir. Etvale Hâder-Racule'deki etvale fiilinin mef'ulü bi'hide Hâder-Racule'dir. O zaman şöyle sıralayabilir miyiz? Fiil, fail, mef'ul. Evet, fail, fail, müstetir, mef'ulde Hâder-Racule. Ona fail başa gelmiş değil mi? Hangisi? Burada. Yok, bu isim cümlesi. Ha, isim cüm bu isim cümlesi. Mâ müpteda etvale Hâder-Racule tamam. haber. Tamam. Haber cümlesi. Haber var ya cümleden oluşan evet. haber. Haberde ise fiil. Fail ve mefhul sırası var. Manası nedir? Bu adam ne de uzun boyludur? Ne kadar da kullanılıyor? He, olabilir. Ne kadar da uzun boyludur? <gülüyor> hazel beytu kebirun. Bu ev büyüktür. Ma ekbera hazel beyte. Bu ev ne de büyüktür, ne kadar da büyüktür. Bakın kalıba gördük mü kalıbı? Ma et böyle veya ma ekbera hemen devamında da mef'ulun bi hadel bete veya haderuzul. İşte buna ma ef alehu kalıbı denir. Ma ma ef alehu ma. ef fa çeker yok. Evet. bunun ikinci bir sigası daha var onu ileride göreceğiz ef-il-bih ef il, -bih. Ef -il -bih. <gülüyor> bu cümledeki mef'ulün bihin mutlaka marife gelmesi lazım ne kirenin çünkü şaşırılacak taraf olmaz kelime-i taacık mı diyorsun ona şimdi? fiili taacık 24 siganın son ikisi fiili taacıktır mazi fiille başlar mazi muzari maslar. bilahiye devam eder. Son 24, 23 ve 24. sigalarda dili taçüpten hoşur. Onda inşallah bir rıza ilerleyelim. Emsile dersi göreceğiz. Orada açarız. Zatında gösteremez, değil mi? Yani bu adam. Göstere gösteremez. Bir de yani. nekireye şaşırmılmaz zaten. Bilinmeyen genele şaşırmaz. Hazihi <gülüyor> siyaretu cemiletün Bu otomobil güzeldir. Fil takyüb kalıbıyla ifade edilmiş tarzı maecmele hadihi seyiariete. Bu otomobil ne de güzeldir. Fil takyüb hayret, şaşırma, garipseme, acayipleme o ifadeleri anlatır bize. Anlaşıldı mı? Nasıl yaptık şimdi? Hadihi seyiarietu cemilatun cümlesindeki müptedayı mefoulibi yaptı. Mefoulun bih. Cem haberi efendim Fiil yaptık. Fiil tacübün fiili yaptık ve F alakalıbına soktuk. Başına mükteda olarak ma'yı koyduk ve bu şekilde cümleyi tacib manasına çevirmiş olduk. Şimdi biz aşağıdan bunu çünkü. Ne diyordu? Misalleri oku, okuduk. Sonra cümleleri fiil tacibü kullanarak yaz diyordu. Aşağıdaki cümleler nedir onlar? Hâzelimâ'u <Sessizlik> bâridun. Bu su soğuktur. Evet bu su ne kadar da soğuktur demek şimdi ma ebrade hazil mae Evet ebradeyi yapmış. Ef ale yapmış evet koymuş karşısına parantez En nucumu cemiletun Yıldızlar güzeldir. Ma ejmele Ecmelen nucume. Şey gelmiş, evet. gelmiş, Ma ecmelen nucume. Yıldızlar ne de güzeldir. Burada bir şey var mı? Nekire nekire gelmiş? Nefile en nefile nucume şey ya. Tamam, en nefile nucume yok marife, marife. Hadhe <gülüyor> rahisun. Bu kalem ucuzdur. Bu kalem ne de ucuzdur demek için nasıl bir cümle kuracağız? Ma erhasa er hazel kalem. Ma erhasa hazel kalem. Anlaşıldı inşallah. Sesi çıkmadan arkadaşlar da anlaşıldı mı acaba? Evet. Peki hadi bakalım. Diğer cümleleri okuyayım, tercüme edeyim. Geçeyim ben. El-lugatul-arabiyyetu <gülüyor> sehletün Arapça dili kolaydır. <gülüyor> <gülüyor> En-nucumu kesiratün Yıldızlar çoktur. El Lebenü Hasanun süt güzeldir. Hadis Siriyatü Siriyatun bu otomobil hızlıdır, seridir. El Kameru Cemilun ay güzeldir. Hadel Gamiş su Vesihun bu gömlek geniş temizdir. Temizdir. Hadel Faslu kirlidir, temizledi Nazifun. Vesihun kirlidir. Hadel Faslu nazifun bu sınıf temizdir. Cümlelerini fiil taacüb cümlesine, fiil tacmi kullanıldığı hayret ifadeden eden cümlelere çevireceğiz. Ne de kirlidir, ne de temizdir ilahır. Temel lil emsilete, misalleri düşün. Sun il el kelimat sonra gelen kelimeleri oku. Ve kutub hame adab ha. sonra ve, ve daha doğrusu onların sonların hareketlemekle beraber yaz. <gülüyor> Muhammedun ya Muhammedu tenminli bir kelimenin başına yani buna münsarif diyoruz. Münsarif kelimenin başına harfini daha gelirse tenmin düşerdi. <gülüyor> Hamidun ya hamidu ustazun ya ustazu <gülüyor> uhtu hamidin ya uhte hamidin. Muzaaf kelimenin başına. izabet terkibinin başına. Eğer harfin daha gelirse de muzaf kelimenin harekesi nasıl oluyordu? Fethalanıyordu. Ya uhte hamidin. Uhtu hamidin'in başına ya gelirse ey hamidin kız kardeşi bacısı demek için ya'yı kullanırsak bu durumda ya uhte hamidin. Uhtu, uhte'ye dönüşür izafet terkibinin başına harfini daha geçerse muzaf kelimenin hareketsi ötreden fetha'ya çevrilir. Yok edin. değiştirmez. Değiştirmez. Tamam. Abdullahi Abdullah yani Allah'ın kulu. Ey Allah'ın kulu demek için Ya Abdullahi denir Abdullah denmez. Ya Abdullah. Bu misalleri okuduk. Sonra kelimeleri okuduk, okuyacağız ve hareketlerini koyarak e, onu yazacağız. Ya Ali Yuh Ya Abba Su Ya Hicabir. Racülü Ya bin Bintun Ya Şeyhu Doğru. Ya Meryem <gülüyor> Ya Meryem <gülüyor> Mu Harekese her ne kadar gayrimusarif olduğu için ötrel yani tek hareket olsa gene tek hareket değiştirecek. Meryem'i biliyorsunuz gayrimusariftir. Bu durumda değişmez. Ya Meryem'i aynen yazılır. Ya Abdallah'i Ya bin Halidin Binti Halidin Ya Sa'iqus seyyareti Sa'iqa Sa'iq sürücü şoför demek süren ya Saigas Seyyareti Ya Ümmi Sa'din <gülüyor> Ümmi Sa'din Ya Ya Abdurrahmani, <gülüyor> Ya Rabbul Kabe <gülüyor> Rabbel Kabe Ya İmam El Mescidu mescidi. Mescidi. İmam El Mescidi Yebne Abbasin Yebne Abbasin Ebu Bekirin, Ya Eba Bekir'in Neden? Ebun kelimesi harflerle e, irab olan kelimesi değil mi? E Esma Sütte'den besiydi. Harflerleydi. Ebu derken Vav var. Merfuhali Vav ile mensup halde Ebu. Elifleydi. Değil mi? Ya Eba Bekir'in Teammellemselete <gülüyor> Misalleri düşün, yeni ders yeni kısma geçtik. Tüm ayin fi maile cem al müennesiz salimi vad bit ahirahu. Misalleri düşün, sonra cem müennesiz salimi gelen şeyler, cem müennesiz salimi ay ayin taynet ayırdet ve onun sonunu harekeler. Cemmenne salim. Ne diyeceğim Cemmenne salim? El, el, ay, Müfredinin sonuna ne tarif elif ve t açık t e eklenmiş olan e cem kelimeler, değil mi? Ra aytu seyyareten. otomobili gördüm. Ra seyyareten. seyyareten seyyareten Seyareten. Seyareten nedir? Müfret bir kelimedir. Dolayısıyla mensup olduğu için fethayla mensup oldu. Otomobiller dersek, yani onu cemmüvennes salim yaparsak ra'aytu seyyaratin olur. Neden? Çünkü cemmüvennes salimlerin cer halleri fethayla. fethayla güzel. <gülüyor> evet. Cemmüvennes salimin hali kesra ileydi kesra ile. Seyyara ten olmaz da seyyaratin olur. Neden cemmen buradaki seyyaratin neden mensup? Mefulün bih olduğu için. Ra'a fiilinin mefulü fiil. Ra'a tu, ra' fiil, tu fail, seyyaratin meful. İkinci örnek: Se'letil müdiratu talibete. Bayan müdür kız öğrencileri sordu. Neyi sordu? Et talibete. Mef'ul. Kız öğrencileri sordu. Se'letin müdiretü talibati. Bayan müdür kız öğrencileri sordu derken. Et talibatü dedik. Mef'ul olduğu için mensup olacak. Nasb hali kesrayla. Et talibate değil de se'letin müdiretü et talibatü müdür talibate değil de talibati olacak. O cer, yani kesra ile nasp olduğunu e, tekrar burada hatırlatalım. Dolayısıyla naspali mefulün bih olmasa asabille. hali kesra iledir. Karatul mezellete de aynı şekilde karafil tufail el mezelle mef'ulun bir dergiyi okudum. Dergiler okudum demek için karatul mezellati mezellatünün çoğulu mezellatündür. Onda nasp hali mef'ulü mühü olmasa ama nasp hali kesra iledir. Mezellat dedik. Burası anlaşıldı inşallah. Daha önce zaten bunu kaydı olarak görmemiştik ancak konumuzla ilgili e, örneklerde de geldiği zaman hatırlatmıştık. Şimdi burada kaydı olarak gördük. Cem Salim'in nasp hali kesra iledir. Misali okuduk. Şimdi aşağıda gelen 12 cümlede gelen e, cem ve nesalimleri ayırt edeceğiz ve onların hareketine dikkat edeceğiz. Örnek birinciyi yapalım mesela. Evet oku. Evet. Sus hakkı vereceğim. Kale gafil Allah azze ve celle faili endual hakkı olarak yaratmanın ondan sonra gelen her kelime meful. El şemsa vel-kamara vel nucume vel bihara vel arda ve's semawati. Diğerleri diğerleri normal cem ancak semavat cem inne salim olduğu için onun nasf hali kesra oldu. Evet ikinci cümlede sen oku. Sevel ebul, eb ebul eb ebnae ve benati. Evet baba. Burada e, Faik sevel fi. Evet el Abu Fa'in. Evet e, e, ebnae şey. Meful. Mef'ul. Ve benat da e, cemiyetle sahip değil meful olduğu için. Semawa, şey Benati olur. Yani kesr. Baba oğullarını ve kızlarını sordu. Evet, güzel. Diğerlerini üzerinde duralım mı yoksa okuyayım geçeyim mi? Haraketlemeyim ben o zaman. Çünkü yeni bir kelime olabilir. Keteptuha hadihil kelimaat. Bu kelimeleri yazdım. Raiy tul, Raiy tul etibbae ve tabibat, erkek ve bayan doktorları gördüm. Rasel veletu seyare, çocuk, erkek çocuk, otomobili yıkadı. Rasel veletu seyareat, otomobilleri yıkadı aynı velet. E akas diriyalat ya binti, ey kızım, riyalleri aldın mı? Sele bilalun Züme ehu. Bilal okul arkadaşlarını sordu. Sondaki binti mi? Bizdeki büneydi. Öyle mi? Evet. O zaman ya büneydi. Ehaz e ti değil de te olacak. Evet. Ben Bende binti olduğu için ben onun ehaz ti diye mühennet okudum. Bünayyi de büneydi. Tamam. Büneyyi ise ehaz ti değil de ehaz te diye, diye okuyacaksınız. Geçtim. Se'let <gülüyor> zeynebu Zemila İlâhır Zeynep kız arkadaşları Okul arkadaşlarını sordu Gara'atul kütübe ve suhüfe ve mecellâd kitapları Gazeteleri ve dergileri Okudum Ra'aytul e, ra ihfete hamidin Ve ehevâ Falan Hamid e, Daha doğrusu Hamidin erkek ve Kız kardeşlerini Gördüm Gara'atul hadis safahat bu sayfaları okuduk. Tamam. İkfi inşallah. <gülüyor> <mı? O, gülüyor> Buradan Yok yok. Ben okumam bitti. Yani, yeter mi? Diye sordum yani. Üzerinde konuşmamız yeterli. Yoksa ders olarak devam edebiliriz. Edelim dersen edebiliriz. Duralım derseniz durabiliriz. Size bağlı. Ben dersini bitirmek maksadıyla demedim ona. Yani üzerinde duralım mı? Yeterli mi? Tamam. Devam edeyim mi? Derse. Ben, i̇ki, evet. Hafta sonu giriyor. Teemmelil misale. Misali düşün. Thumme edhil hemzetel istifham ale el cümelil atiyeti. Sonra hemzeyi istifamı, soru hemzesini gelen cümlelere girdir. El biharu bahri elbihar elbahr kelimesinin çoğuludur. Sorusunun başına istifam hemzesini mıdır midir manasını istifam hemzesini girdirecek olursak elbihar diye okunmaz da albiharu cemul bahri diye okunur. Albiharu cemul bahri. Albihar hemze iki tane yazılmaz bir tane yazılır. iki tane olduğunu göstermek bir için bir üzerine bir izamir yay çekilir. Evet. Altında da zaten kaydenin açılımı var. İstifa memzesi Zahid lam Tarif Tusabi Al tamam. El-Ane Haracite. Şimdi çıktın. Şimdi mi çıktın? El ane Haracite. Evet. Şimdi mi çıktın? El-Yevme Racaibuke -e min Dimeşka <gülüyor> <gülüyor> Baban Dimeşk'den bugün mü döndü demek için bugün döndü diyor. Biz bugün mü döndü demek için Dimeşk Şam evet. şimdiki Şam şehrinin ismi Şam aslında çok geniş bir coğrafya Şam bölgesi geçer. Ama şu an bu Arapların aslında Dimeşk denen şehre insanlar Araplar dışına kadar Şam diyorlar. Orada Dümeşk yoksa. Dümeşk diyorlar kendilerinde. Tabelalarında falan Dümeşk yazıyor. Evet. El müderrisü meridun. Öğretmen hastadır. Hasta mıdır demek için istifam müdür seklenecek. El müdür hakeza, müdür böyle söyledi. Böyle mi söyledi? Demek için. Hemze-i hemze istifam ekleyeceğiz. Et talibul cediru keser ha'del kürsiye. Yeni öğrenci. Bu sandalyeyi kırdı mı demek için İstifam hemzesi başlatılacak. Hadet talibu sana bu öğrenci vurdu. Bu öğrenci mi vurdu demek için e hadit talibu denir burada kayıllı alakası yok değil mi? Evet, çünkü İstifam hemzesinden sonra lahm tarif gelmiyor. Arada bir hazal kelimesi var. Hazal çıkarsa o zaman nöbreme. Ağad-ı El-Aşir 10. alıştırma teammel i misale Hemen burada bir ödev verelim size arkadaşlar. Bu istifam hemzesinin e, devamında lahm tarif gelen bir kelime bulalım Kur'an-ı Kerim'den. Yani herhangi bir kelime? Herhangi bir kelime Kur'an-ı Kerim'den. Yani A diye çeken <gülüyor> Evet. Kuranda çokça var. Başına İsrâhan Hazreti dahil olmuş, eliflem takılı bir kelimenin bulunduğu ayet. Anlaşıldı inşallah. Yazalım şey. Yazalım. Ayetini yeterli. Ayet ismi ayeti yazalım. Şey i̇şte örnek olarak deftere yazmış olan veya kitabımıza yazmış olan evet temel misale temelil misale misali düşün tüm mecbur anıl esinli tilatiyet elağrıarıhi sonra sor gelen soruları o misalin benzeri üzere cevapla men halaga k seni kim yarattı halaga niyallahu beni Allah yarattı derken herhangi bir kelime Herhangi bir kelime mütekellim yasından sonra daha doğrusu mütekellim yasından sonra gelen eliflamını herhangi bir kelime olursa bu durumda mütekellim yasını fethayla hareket ederiz ki başka bir manaya gelecek şekilde anlam bozukluğu olmasın. Kaleganillahu <gülüyor> demeyiz de Kaleganiyallahu <gülüyor> deriz. Gelecek okumada geçmiş. Geçmişti evet. Parçada geçmişti. O onu kayıt olarak anlatıyor şimdi. Bir daha söyleyelim mütekellim yasından sonra eliflamlı bir kelime gelirse lam-ı tarif bir kelime gelirse bu durumda mü e mütekellim yağısıyla eliflamın lamını birleştirirken Fet. yağı fethalayarak birleştireceğiz. Harekeleyeceğiz. Işte. Şöyle okuyacağız değil mi? Hale ganiyallahu Evet. Hale ganiyallahu diyeceğiz. Evet. Men darabeke Sana kim vurdu? Mesela öğretmen oldu diyeceğiz. Dara benil müderris demeyeceğiz. Dara beniyel müderris diyeceğiz. Tamam. Men sehriki hades suale bu, suali, bu soruyu sana kim sordu? Era kel müderrisu fil mescidi mescitte müderris seni gördü mü? Ra'a ra'ayite ra'ayitu ra'ayiti ilahir. Onun çekimli olur. Öğretmen, müderris seni gördü gördümü? Ra'anien müderris olacaksınız, değil mi? Evet, devam edelim. Anlaşıldıysa geçiyorum. Ali nasıl durum? İyi. Peki. Temmil kelime kelimetel atiyete gelen kelimeyi düşün. Çok basit bir kelime. Ee, kayda Ma'na kelimesi. Ma'nen, ma'na kelimesi. Bu kelimeyi eğer biz e, bir zamire muzaf yaparsak ma'na hu derken sondaki me tarifi gibi gözüken e, ya ki buna biz elifi maksure deriz. Bu e, elifi memdudeye dönüşür. Ma'na hu diye elif şekline yazılır. Ya şeklinde de elif şekline yazılır. Düşmez. Elif-i Memnud'e Mana hu mana ha ha Okunuşu aynı sadece yazılışı farklı. M tarifi oluşu gene devam eder. De tabi. mâna Okunuş değişmez, yazılış değişir. Geçtik. Temel <gülüyor> i kelimatil atiyete. Cem-i Salim'in kullanımı geldi gene burada. Yani şeydir parça ne o, başlıkta hemen ona bir atıf yapalım tekrar el kelimat burada teemmelin mef'ulü cemvâne salim olduğu için cer Nas e, naspâli cer harf e, cer iledir, kes halidir temelil Kelimati deriz ancak el atiye onun sıfatının el atiye mensup olacağı için el atiyeti demeyiz de atiyet ederiz çünkü aslen kelimat nasp mahallenin nasıl konumdadır? Gelen kelimeleri düşün. Neydir bunlar? Daha önce gördüğümüz bir kaydı tekrarlandı burada. Soru edatı ma'dan önce bir harficer gelirse soru edatı ma'nın çekeri düşer. Met harfi düşer. Mim ma değil de mimme olur. Bim ma değil de bime olur. Ama soru edatı ma'nın suredas olmayan mesela şey manasına olan la'nınki düşmez. Min zait ma mimme olur. Yani neyden? Evet. Mimme halakallahu'l insane mimma denmez mimmedinler. Allah insanı neyden yarattı? Halakahu min tinin. Çamurdan yarattı. Bi zait ma tusavi bime. Neyden? Ne ile? Bime katel Tel hayete, yılan ne ile öldürdün? Ne ile? Qatel tüha bil haceri. onu taş ile öldürdün. Li zait ma lime, Niçin? için? Ne için? Ne için ya? Yani? Lime harac terminal fasli, sınıftan ni için çıktın? Harac tu lime meridun, hasta olduğum için çıktım. An zait ma amme. Bu aslı amma idi. Amma ana alıyoruz. Anma idi. Ve sakininden sonra mim harfi geldi. Yemn harflerinden birisi. O zaman nun düşecek. Mim şeddeli Buna izgaram meargun da diyoruz. Amma olur. İstifam hemzesinin istifam maasının başına harficer geçtiği için amme olur. Neden? Amme. Ne? ne hakkında evet. Şimdi gelecek iki tane kullanım var Amme behaste fil medreseti ee, Okulda neyi aradın Neyi aradın Behastu an saati Saatimi aradım hemen başka bir kullanım Amme seelter müderrise Müderrise Ne hakkında sordun Neyi sordun yani Ne hakkında sordun Se al tuhu anil imtihani. Onu ona imtihanı sordum ya, ona imtihan hakkında soru sordum. Se al tuhu anil imtihani, imtihan hakkında soru sordum. Anlaşıldıysa geçiyorum. Temel misale mısali düşün. Sın mektebül cümlenin Ba'det badete. Tahvilil kelimati telati tahteha hattun ila cum'ein. Misali düşün sonra gelen cümleleri yaz bu kutup. Neyden sonra? Ba'de tahvilil kelimati. Kelimelerin tahvilinden çevrilmesinden sonra. Değiştirilme. Değiştirilmesinden çevrilmesinden sonra yaz. Neyi? Hangi kelimede Elleti tahtehu <tahvilel> tahteha hattun <-kelimati> altında bir çizgi olan kelimelerin değiştirilmesinden çevrilmesinden sonra yaz. Neye ilac cümleyin çoğula. Bütün olarak tercüme edecek olursak, misaleyi düşün. Sonra altında bir çizgi olan kelimelerin çoğula çevrilmesinden sonra gelen cümleleri yaz. Misaleye bakalım. Men el fetelledi haracemin el faslil ane. Şimdi sınıftan çıkan genç Kimdir? Bu cümleyi tahlil edelim. El-Feta müfret müzekker bir kelime. Onun sıfatı Ellezi ile başlayan sıla cümlesi. Ellezi onun sıla cümlesi sıfat olarak geldi. Ellezi haraceminel faslil ane. Komple hepsi Feta'nın sıfatıdır. Peki sıfat mevsufuna dört yerde uyuyordu. O zaman El-Feta'nın sıfatı ona uygun olarak müfret müzekker Efendime söyleyeyim, merfu ve marife olacak. El-feta gibi el olacak. Aynı zamanda fiilde onun cins ve adetine uygun bir sigale gelecek, haraca. Biz bu fetayı çoğul yapar da fityetü dersek men-il fityetüllezîne haracû min-el faslâne dememiz gerekir. Yani yani Şimdi sınıftan çıkan gençler kimlerdir? El-Feta fitiyeti olunca onun sıfatı olan el de el dönüştü. Çünkü çoğul oldu. Aynı zamanda onu ifade eden haraca fiili de El-Fitiyeti'yi ifade edecek tarzda Cem-Gaib siyayla gelecek ki Cem-Müzek-Gaib haracu oldu. Haracı, kendisinden sonra fiil Fail. De... Payılatçı şey gelmediği için cemiye geldi evet. Burası anlaşıldı herhalde değil mi? Üzerinde düşününce inşallah daha anlaşılacak. Şu örneklerde yaparsak. Menir racülü <gülüyor> lezî dehale beytekum mül ane, Beytekum mül âne Şimdi evinize giren adam kimdir? Cümlesinde altında çizgi olan kelime erracül bu kelimeyi çoğula çevireceğiz. El rica, er rical yapacağız. Menir rical olacak. Ellezi ona uygun olarak ricali olarak ellezine olacak. Dehalede Dehalemun. dehalu olacak. Beytukumun. Beytekumun. beyte Mef'ul çünkü. Beytekumun anem. Eynet talibul lezice emsi cümlesinde talebi cemet çevireceğiz. Darabtu veled veledi allazi bana vuran çocuğa vurdum cümlesinde de el-veled mef'ul olarak geldi. El-lezii onun el-lezii mesla cümlesi onun sıfat olarak geldi. Evet burada da veledi çoğul yapacağız. Çoğula çevireceğiz ve cümleleri bu şekilde tekrar yan tarafa yazacağız veya defterinize. Bu hafta altından zor hafta sona giriyor geliyor inşallah şey yapar yetişir. Az uyuyalım çok çalışalım. Müslim'de Tabiin gibi büyüklerden birisi bedenin rahatlığı rahatlığıyla ilim talebi olmaz der. Hakikaten öyledir. Beden rahatsa ilim talebi eksik olur. Sağ ol evet. <gülüyor> Temel misale misali düşün. Sun mektubul cümle laatiye tebade tahvil el kelimat el lati tahta hattun Sonra altında çizgi olan, bir çizgi olan kelimelerin çoğula çevrilmesinden sonra gelen cümleleri yaz. Bu az önceki okuluklarımız müzakker için. Şimdi mühennet için geldi. Et talibetülleti dehaletil faslel aneminel hindi Şimdi sınıftan çıkan şey sınıfa giren özür dilerim. Şimdi sınıfa giren bayan öğrenci Hindistan'dandır. Cümlesinde et talibetü et talibatü yaparsak onun sıfatı olan elleti de ellati yapmamız gerekir. Aynı zamanda onu ifaden eden dehalet fiilinde dehal. dehal neye çevirmemiz gerekir? Et talibatul lati dehalnal faslen ane minel hindi. Onur bu cümle. Bu misal aşağıdakilerde üzerinde çalışacağınız cümleler. Üzerinde durmuyorum. Elletinin çoğulu sadece ellati. Onu vurup geçiyorum. Saçımı aşağıya vermiş yani, hmm. Aynı Bir altına eklemiş. Öyle mi? Ha, ben de yok o. Size var demek. Güzel. Yok. El feta indel müdireti oktu Meryem'e. El feta el feteyat olacak. Et tabibi tülleti fi müsteshver in inkelterra müsteshver vilâdeyi biliyorsunuz. Doğum hastanesi. Evet. El mer'etülleti dehalet beytena ammeti. Yani evimize giren bayan halamızdır. Ammeti. Değil Biz mi? Ammeti Ammet evet. Için. El mer'etünün çoğulu bir bir İmrat. cemisi Emrat. Emrat. Emrat için. En nisa'u. El, <gülüyor> El mer'etünün nekrali İmraatın ne kira halı çoğunu değil. <gülüyor> evet bildin de ters bildin. <gülüyor> evet El Esma'ul ul Memsuletu mı diyordunuz? Az önce açıklanmışlardıken bırasın kasıtlı. El Esma'ul ul Memsuletu. Birinci yorumun şimdi hmm. açıklaması var. Nasıl yazacağım şimdi? Yani. Şey Orayı okudum ben. Ha, o misaldi zaten. E, misaldi Aşağıda mi? üç tane cümle var ayırsın. E, evet. Diyor. El-esmal mevsûletü, ism usuller. Müfret müzekker için Men-il fetellezî dehalel fâstel ellezî kullanılır. Efendime söyleyeyim. Cem müzekker için Men-il fityetüllezîne dehalel fâstel âne ellezîne kullanılır. Müfret mühennes için Men-il fetâtullezî dehaletil el âne ellezî kullanılır. Cem mühennes için menen fitat fetiyatul lati دخلنا الفصل دعنا اللاتي Burada da bu yukarıdaki verdiği iki örneğin 2 kaiden açılımı var. Kevin cümelen müstamilen kelimetilatiyete gelen kelimeleri kullanarak cümleler oluştur. Rafe'a kaldırdı, halaga yarattı, ade manahu, raja el jetu ebul ebi ev ebül ümmi mimme bime, lime amme ya, mimme neyden bime neyle lime niçin amme neyden ne hakkında bunlarda tam tuz biber oldu yani. <gülüyor> <bir isim>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. el kelimatul cedideti yeni kelimeler qaimetun cemuhâ, qavaimu liste mana mana anlam tînun el muhteletu, ettirabu el bil bilmai narun ateş alaqatun cemuha, alaqatun ilgi, alaka, lahzatun an cerasun, cemuhu ecrasun, zil, çan eddetun birçok hadara hazır oldu bulundu, evet. halaga yarattı, rafa refetti kaldırdı Ahsante, aferin. iyi yaptın. Ran ne? Çaldı. Çaldı. Ran neceres in tehd ders. Helmin sual. İnşallah ders Helmin sual innekum. Ya. sual. Ne sualın Sualün. ne